Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz Miraç kandili mübarek gece Miraç olayı Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin büyük bir mülidesidir onun hakkında Hicretten bir yıl kadar önce küs aylarda var bu mübarek olay meydana geldi bu mucize olayı Kore Kerim ile de sabit olduğu için önemi tabi daha da büyük oluyor miracın iki yönü var birine İsra deniyor Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Meşrası'ya gitme olayı bu Buna İsra deniyor. İkincisi, Kudüs'ten, Meşri Aslan Peygamberimizin göklere çıkışı. Buna da Miraç deniyor. Zaten Miraç'ın sözlük anlamı da şu anlama geliyor. Araca kökenden geliyor. Miraç ismi alet, bir vezinde göğe çıkacak bir alet anlamına geliyor. Önce inşallah Kur'an-ı Kerim'de bildirilen İsra olayına bakalım inşallah. Zaten bu mübarek olayda Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure isim verilerek bahşiş kerim i kerimeyle. İsra suresi diye bir Kur'an'da sure var. Bu surede bu isim verilmiş. Buyurun Mevlamız bizlere Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi. Sübhanellezi. O Allah dilecalü Sübhandır. Burada dikkati çeken ayet-i kerime başlangıcı var burada. Bizim Bize Mevlamız hemen bu olayı bildirmiyor da önce Mevlam kendisinin Sübhan olduğunu bildiriyor. Sübhan tesbih. Yani sebbaha kökeninden geliyor. Masardır. Burada ismar anlamına geliyor. Mevlamız her türlü noksan sıfatta münezzeh anlamına gelir bu. Gerçekte sübhanın anlamı çok ama çok geniştir. E, sıfat yani özellikler. Mesela Görme bir sıfat, e, işitme, duyma, bir sıfat, bilme, e, güç, kuvvet hep buna birer sıfat özelliktir. E, biraz bununca duralım inşallah, çünkü ayetiken böyle başladığı için. Mesela bizde de, de görme sıfatı var. Ne ile gözlenen bir organ ile. Bu göz ve organı biz kendimizi yapmadık. Yaptırılamıyor da, çarşıya almıyor da göz organı. Bize Mevla bunu vermiş. Fakat bir insanın şu alemi görmesi göz organına bağlı. Göz organdaki bir arıza, damardaki bir kuruma, başka bir olay insanın görmesini gideriyor. İnsan görmez oluyor. Yani insan kör oluyor. Tabii melekler böyle değil. Melekler bir organla görmüyorlar. Meleklerin var vücudun tamamı görür onlar. Şimdi bizim görüşümüz görmemiz bir gözle organımıza bağlı olduğu gibi ayrıca bizim görme duyumuzda çok sınırlı çok da kısıtlı neyi görüyoruz önce renk olması şart yeni doğan bebek onun görme duygusu birdenbire meydana gelmez yavaş yavaş geliştiği için ne yapılır yeni doğan bebeğe renkli oyuncak verilir hatta rengi kuru gerekir çocuğa öyle verilir Demek ki göz renkleri seçer. Hele göz zayıfsa renklerin koyulması gerekiyor. Renk olmayan bir şeyi göz göremiyor. Hava mesela var cam içerisinde. Ama göremiyoruz. Gaza meydana geliyor. Rengi yok şimdi Gözümüz var elhamdülillah. Ama karşıki cisimde varlıkta renk yoksa onu da göremiyoruz. Bunun için cinleri göremiyoruz muhteremler. Melekleri göremiyoruz. Omuzumuzda iki melek var. bize beraberler. Cami melek dolu şu anda. Ama göremiyoruz. Neden? Nur onların rengi yok. Göz onları göremiyor işte. Böylece. Havayı, kadırı göremediği gibi onları göremiyor. Böylece. Sonra bir perde bize engel oluyor. Bir duvar, katı bir şey engel oluyor göz görmemize. Sevgili Rabbimizin ise görmesi haşe bir organlar değil. allah Teala kendi zatıyla her şeyi Mevlam görüyor. Allah-u Teala'nın görmesinde bir sınır da yok. Yani karanlık gecede kara taşlarına yürüyen kara karınca Mevlam görüyor. Aynı şekilde güç kuvvet açısından da bu açıdan da her varlığın gücü sınırlı. En kuvvetli mesela aslandır. Aslanın bir aslan, pençesi, ki baluz gibidir. Öğütün sırtını, kemiğini kırar bir vuruşla pençesiyle aslan. Ama onun da gücü yine bir sınırlı ama meleklerin de gücü sınırlı. E bizim bizde çok sınırlı gücümüz. Mesela bakıyoruz büyük bir, bir çuval. Ne diyoruz? Ben bunu kaldıramam diyoruz. Gücümüz yetmiyor. Kocaman bir kütük yerde kütüğün başlığı götürülmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ben bunu kendim taşıyamam. Ne gerekiyor? Birkaç yardımcı arıyoruz kendimize. Ama mevlamımızın gücü nedir? Aziz cemaatimiz, Allah külüşeğin kadir bakınız. Sonsuz sınırsız güç kudret azamet. Her şey yeter mevlamımız. İşte allah Teala bunun için böyle başlıyor mürac olayına. Sübhanellezih. O Allah sübhandır. Yani ey insanlar sakın ha peygambere müracını inkar etme Mevla'm buyuruyor. Evet bir peygamber de olsa o da insandır. O da beşerdir. Onun da gücü sınırdır ama ama bu olaya veren Allah'ın gücü sınırsızdır Mevla'm. Ellezih Öyle bir Allah Celle Şan'ı Esra bi abdihi Esra gece yürüttü. Esra gece yürütme anlamına geliyor. Bunun için İsrail Ya Kuran ismidir. Yani Allah yolunda gece yürüyün anlamına geliyor. Esra Allah'a yürüttü. Kimi? bir abdihi kulu Muhammed'ini. Burada Mevlam kulunu buyuruyor. Kulunu. Allah-u Teala Peygamber'e bir gün soruyor. Mevlam, Ya Habibim, seni nasıl anayım? Hangisi hoşlanırsın? Resulü mü diyeyim, ne diyeyim sana? Peygamber şöyle görüyoruz, boyunayı ürktü de, Ya Rabbi bana kul yeter, sana kullayım. Bana kulum de, sana kulayım. Kulluk ne diyor? Kulluk, bedenen, ruhan, gönülle, Mevla'nın tam teşlimiyet Mevla'mıza. Ona tam kul olmak Mevla. Mevla'm buyuruyor. allah Teala bir bi'abdihi, abdini, kulunu, Muhammedini Mevla gece yürüttü. Demek ki Ayet-i sabittir. Bir olayı gece olduğunuz olmadı. Bir de burada bir ince daha var burada. Kul hem bedene hem ruha denir eğer bu miraj olayı yanlı ruhani olsaydı o zaman buna abd, kulum demezdim Ruhu Muhammed denir de zaman bana bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazreti Miracı hem bedenen hem ruhun olduğu için buna abd, kul buyuruldu Leylen Allah Teala gece yürüttü Esra da gece yürüt anlamına geliyor tekrar Leylen geliyor bunu hem tekiden geliyor, hem leylende temin var. Yani elleyli değil de iki üstün. Temin deniyor buna, leylen. Bu da azlık. Yani hile deniyor Arapça buna, o anlamına geliyor. Yani gecenin tamamında değil de, gecenin az bir zamanında o yüce Mevla ki Adam, mevlamız Kul Muhammed'ini gece ...alık zamanda yürüttü. Nereden, nereye işin bu? Bu İsra bölümü. Minel harami, meşrid harami, meşrid-i haramdan. Meşrid biliyorsunuz tabi, namaz kılınan yer, seyredeği anlamına geliyor. Meşrid-i haram Kabe'nin çevresi, bulunduğu yer. Oraya meşcil haram. Neyi oraya böyle deniyor? Başka yapma, yapılan işler orada yapılanmayacağı iş haram olduğu için. Nereye kadar? İlleri meşcil-i aksa. Meşcil-i asaya kadar. Meşcil-i asada Kurus'ta bulunan yer Demek ki Allah katında en kıymet iki yer. Meşcil-i haram Kâbe-i Muazzama'nın bulunduğu yer çevresi Meşid-i Aksa'da Kureyş'te bulunan yer. Meşid-i Aksa aslında Aksa en uzak anlamına gelir. Demek ki o gün için en uzak o mescit vardı yeryüzünde. Bu Meşid-i Aksa'yı Davud Aleyhisselam başlay yapmaya başladı Davud Aleyhisselam. Hem peygamberdi hem devletin başıydı kendisi temellerini kazdırdı. Duvar ölmeye başladı. Aşağı yukarı bir insan boyu yukarı duvarla örüldü. ömrü yetmedi onu tamamlamaya. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı çağırdı. Ona vasiyetini yaptı. Oğlum sen bunu tamamla diye. Yerine geçti onu Süleyman Aleyhisselam adıları. O da hem padişah yani derdi reisi hem de peygamberdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın her peygamberin ayrı özelliği olduğu gibi onda ayrı bir özelliği vardı onun da. Neydi o? Elde bir mühür vardı. Yüzükken mühür vardı bari şey. Parmaktayken bütün balıklar onun emrindeydiler. Neler? uçan kuşlar. Hava tabakası. İş zamanı İstiye yöne estirirdi. Hatta ordusun birer nakli zamanlar, ordusu evetçi zamanlar, halıya binerlerdi, halı üzerine binerler, askerleri kene binerlerdi, bir emir verdi havaya, bir futuna kopardı onu kaldırıp oraya götürürdü bu Yine cinder o emri cinder o emdiydiler cinderde. hazretleri bu meclisi tamamladı muhteremler. Fakat çok ziyneti yaptı o. Onu Rabbim öyle bildirdi. Altın, gümül yap yapıldı. Tabi sonra orası yıkıldı. yıkıldı. Çok hale değişti orası. Yalnız şu anda Meclis-i Aksağımız, Kudüs'ümüz muhtememeler ne yazık ki işgal altında şu anda. Oran sahibi Müslüman kardeşlerimiz orada bir nevi esaretteler. Onlar şu anda. Ve dünyada üç mescit vardır. Özel ziyarete gidilebilen, Hazır Şeris olan. Birincisi Kabe'nin bulduğu meşcid-i haram. İkincisi meşcid-i nebevi. Bir ki, üçüncüsü de meşcid-i aksadır. İnşallah bunu kurtarsana düşman şeyden inşallah. Ellediği öyle meşcid-i aksa ki Barekna havlehü, onun havleni, çevresini mübarek kıldık. Allah buyuruyor. Mübarek kıldık. Bereketi kıldık yani. Hangi açıdan? Hem maddi açıdan, hem manevi açıdan. Akrasularda vardır, on çubarlarda. O, o dönemde bile çok meyve, sebzeler yetişiyor orada. Halif yetişiyor orada. Hem maddi açıdan, hem de manevi açıdan. Peygamberlerin çoğu topluyor, oraya oraya, meşrahtaya kudüs yani. Şimdi Miraç'ın asıl özü buraya geliyor. Yani Miraç'taki asıl amaç nedir? Hâşâ bir turistik sefer mi yani böyle? Gökte şıklmak. <Gülüyor> Velâmız bürüyor linü'rühmin ayâtına. Lin o Habibime göstermek için Peygamberimize neyi? Min ayatına ayetlerimizden bazılarını ona göstermek için onu bu şekilde miraç atıyoruz ona Peygamberimize. Ayetlerden bazılarını şu alemin çalışma sistemi nasıl alem çalışıyor? İnsan nasıl yaratılıyor? Maddenin aslı özü nedir? Gökler nedir? Şu alem nasıl çalışıyor? Bütün bunların özetini Mevla Peygamberimize göstermek için aldı. Hatta bu arada cennette, cehennemde bu içine giriyor muhtemelenler. Eğer Peygamber Aleyhisselam mazretleri dünyada cenneti görmeseydi, cehennemi görmeseydi, Ahirette peygamber merak eder tabi o insan olarak böyle şey. i̇şte in peygamberimize göklere çıkardı. Cennette gezi peygamberimiz. Cennet içine girdi. Ayak basınca içerisine. İçerisinde peygamberimiz böyle işe. Hatta cennette bazı büyük köşke peygamberimiz. Çok büyük köşeler Tabi hayale sığmayan. E şunu belirtelim azı cemaatimiz cennetteki denge, düzen dünya hiç bağlantı değil. Başka bir alem arası Hayalimize gelin başka bir alem arası Peygamberimiz bir köşeye merak etti. O kadar görkemliymiş ki o kadar şaşalı köş, göz kamaştıran ucu bucu görünmeyen sordu meleklere bu köş kimin? Kim için bu köş hazır? Ya Allah. Bu Ebubekir'in köşkü dedim arkadaşlar. Kegam yine sordu başkasını bu ömrün köşkü bu şekilde lazım arkadaşlar. Gördü onları. İnnehu hayyes semiul basir. Allah Teala Mevla'mız Essemiy'dir, işiticidir. Allah Teala her işitir her şeyi. Yaptı, yani gerçekten Mevla'mıza taney muhteremler. Allah iman, evet iman öyle başlıyor. Yani amentü billah imanın başlıyor. Allah imancı necali. Ama bu amentü billah dediğimiz birinci madde bölümü Allah iman bölümü eğer kalbimize, gönlümüze tam bir yerleşse Rabbimize tanıyabilsek ki Arife deniyor bunları, Arife deniyor tanıyanlar, Arifi biller, Allah bilenler deniyor, Arifi Billah deniyor bunlara. O meleğimizi bir tanıyabilecek mütevemler. Her şeyi değiştirir hanbeler. Şimdi bu Miraç olayında tabii bazı akıllar mesele ne yapıyorlar? Akıllarınca yani nasıl olur bu Peygamberin göğe çıkması filan? Yani insan göğe çıkar mı diyorlar? Neden göğe çekim var diyorlar? Nasıl bu kanın açı açacak diyorlar. Şimdi tabi günümüzde her şey daha da basitleşiyor teknolojiyle. Mesela günümüzde bir hızlı bir şey. Küce diyelim. Eğer saatte 25 bin kilometre ye gidiyorsa yer şeyim var aşıyor bunu işte. Yer şey kanı yeniyor yani. Hız. Hele ışık hızı tabi bambaşka bir şey ama. Sonra o zavallılar, yani Allah imandan, âmentü billah'da içine sindiremeyenler, herhangi Allah'a inansaları bile, ama âmentü billah sırrına eremeyenler böyle, Mevla'yı tanımayanlar, onun gücü kuvveti bilmeyenler, ne yapıyorlar? Haşa onlar Allah-u Teala'yı, dünyadaki kavunlara bağlı zannediyorlar, haşa? Şu dünya var ya, dünyadan küçük bir şey, bir nokta değil, seyrede değil. Burada bazı dengeleyen kanunları kurmuş belirleri, kurmuş bunları. İnsan bundan da biz bunlara. Haşallah bunlara bağımlı mazı Allah Rabbi âlimi böylece. Şu Samanyolu galaksiyonun dünya bir nokta bile kalmıyor dünyamız. Şimdi geleceğim cemaat inşallah bu İsra bölümünün inşallah biraz geniş açıklaması inşallah. Halihserif bu arada tam okumuyor uzun olduğu için de Peygamber ailesi Hazretleri bu miras olayı Peygamber ailesi Hazretlerinin en dar sıkıntılı zamanında oldu der. Onu Rabbim oradan aldı. Habibim sen dünya ile meşgul olma bir avuç müşrik edasına önem verme, hatta dünya önem verme diye Mevlamı aldı onu, göklere çıkarmadı. Alemleri seyredirdi bizi alemleri. Buyur Halis-i Madretleri, Safi <Sessizlik> Beyti ve Mekke'de. Mekke'de evimde diyor, dururken, evdeyken, evim tavanı yarıldı buyuruyor. Peygamber Halis-i nübüvvetinin peygamber 10. yılında amcası öldü. Ülgün sırada hatice Kübra validemiz, annemiz ödü muhteremler. Peygamberimizin en yakın iki kişi bunlar. Böyle. Ebu Talib her ne kadar Müslüman da olmamışsa da ama kureyş Mekke'nin reisiydi. Mekke'de bir ağırlığı vardı. Resulullah koruyordu bir sürü gişiyordu. Ondan dolayı peygamberimize fazla saldıramıyordu azgın müşrikler. İkincisi evdeki Hatice Kübra annemiz muhteremdir. Allah'ına razı olsun muhteremdir. Gerçekten eşi pek gelmeyen yani dört kadından biri dünyaya gelmek kalışsında. Böyle bir eşi gelmeyen bir hanım kadın her yönden, açıdan peygamberimizin üzerine titreyen, ona göğüs gelen, Sonra methedi ağırlığı olan, aklı ile, güzelliği ile, etki olan iki kişi işte. Onun da ölümü üç karali ölümleri Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı yıktı muhtemelen. o O insanlar da böylece yıkıldı. Peygamberlik görevi üzerinde olmasa onun için yine kolay değen ama Hatta bir evli olsaken onun için kolaydı. Çıkıda bir kenarıya bir mağaraya kapanırdı, tenaibire şekilirdi, ibadete meşgul olurdu, kolaydı. Ama peygamberlik görevi değil ki o tenaibir. Peygamberlik görevi başından ne gece gelsin, hepsi bunları sineye çekecek, yılmadan, durmadan İslam'ı tebliğ edecek ama. Bu da peygamberlik görevi onun için makamların çok yüksek makamları. Bir evliya ömrü olsa bir evde yaşayabilse, bir evliya yüz milyar yıl yaşasa, evliyalık halil Allah kulluk etse, yine bir nebi bakanım çıkamıyor böyle. Diyor ki büyük peygamber. Okuyusak bakan peygamberlik. Peygamber Hüseyin Hazretleri, Artık Mekke'de duramaz, dur, durdurumlar Mekke'ye peygamberimiz. Tebliğ edemiyor. Üzerine varıyor durmadan, kimse konuşmuyorlar. Tahit e peygamberimiz, Tahit'e gitti. Yanına az Zeyd'ini aldı Peygamber. 15'ün Zeyd'i peygamberimiz. Bu size şehit olan, Allah'ın da razı olsun. Aldığını onu, e gitti. Onları İslam'a davet etti. Bir tek kişi... İstanbul'a gelmediği gibi ne yaptı Taifliler? gibi böyle haylazlara, pis kişilere para verdiler. Onu teşvik ettiler. Onlara peygamberimizi taşa tuttular. Taşa peygamber. Bir takım sokak köpekleri affedersiniz. Allah'ın rüsbülünü taşa tuttular. Yana tek Hazreti zeyt var. Peygamber'in başında. Ne zeyt, Hazreti Zeyd? Nerede oraya gidiyorlar. Oraya gidiyorlar. Ben şahsen bir gün düştüm kendi kendime de mesela bir taş gelirse, gelirse kişi artık irade dışı yani bir replis olarak insan bir başını sakınıyor, çekiniyor insan böylece. Hatta Zeyt yapmadım böylece. Zeyt yapmadım böylece. Yani taş geliyor, başını kımza atmıyor, Resulullah'a gitme taşlar. Her tarafından. Daha zeyt tabi her taraf kanayışından kaldı. Peygamber ayaklarına taş geldi. Ayağına yaralandı. Tabii Döndü Mekke'ye geldi. Oradan alt bir zaman geçtikten sonra Peygamberimizin dünyadaki en sıkıntılı günleri zaten budur Alaullah. Yani kul sıkılır, sıkılır, daralır, daralı, daralır. Artık son noktaya gelir. Rab aşer kapılar, aşer kapılar Mevlam. o gece Peygamberimiz dedi ki: "Ebu Taib'in kızı." Amca kızı Ümmü Hani vardı. Onun evine gitti misafir. Evinde kalamay Peygamber'le. taşıyor da düşmanlar bakalım. Evinde kalamıyor Peygamber'le dedim. Ümmü Hani babası evinde kalırdı. Peygamber de büyüdü yer Peygamberimizin de oraya gitti. Yatsan sonra kapıyı vurdu. Kim o mu dedi? Benim Muhammed Resulullah. Eğer müsaade ederseniz bu burada misafir kalayım. Peki yarısı öyle hemen kalktı. Henüz iman gelmemişti ondan kendisi ama. O da Peygamber'in e sevgisi vardı. Beraber bir çünkü. Aynı de bilirler. Dedi ki yarısı yolda daha önce haberim olsaydı sana bir şey hazırlardım. Şu an emni bir şey yok. Peygamber dedi ki benmiş istemiyorum gelmem. çok çokluğum bir kin çıkıyor adam istemiyorum Yanlış işte, bir yatacak bir yer olsun bana. Yeter razıyım ben. Peki aldı onu. Bakın aldı cemaatimiz. Kadın, ümmü hani kadın. Kadınken elini kılıcını aldı da o böyle Peygamber'i bekliyor etrafta. Kimse zarar vermesin ben işte. Peygamber'i bekliyor. İşte o arada Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri hem bir hasır yattı. Yere hasır yattı ama. Yatamata yok böyle. Hasır yattı oraya. Daha uykuya dalmadığı Tavan ayrıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Allah, Allah'a tersiyen daha ediyor bağışam. Işte. Nereye karışım Cebrail? Artık benim bilemediğim makamlar buyurdu. İşte. Göktere, mertlere, Rabbise davet ediyor bu akşam. buyurdu. Oradan Hazim bir Miki geldi. Peki Allah oradan. Hıcır deniyor. kabe ön tarafı vardır. Altınlık altı kısmı hilal şeklinde. Oraya götürdü. Orada Peygamber Aleyhisselam'ı yere yatırdılar. Peygamber'in göğsünün yarları muhteremler. Bu hadisler de sabittir. Feferece sadri göğsüm yarlı. Sümmegaseli binmay zemze me. Peygamber'in göğsünün yarlılar. Bu yarma bıçakla kılışa değil. Melek tasarrufi elidedir. Melek tasarrufi ile. Mesela bugün günümüzde bile lazer ışınları bebeğin içine giriyor, taşları kırıyor. Tek tek kırıyor muhtemelen. Lazer ışınları evvellece. içine giriyor evvellece. Tabi lazer ışınları bir atomun. Elektronlar bunları aslında. O da bir madde. O da bir madde. O bile kesmeden yarım içine girebiliyor. Yani, Kurulsuz yapabiliyor edebiliyor. Taşlarını kırabiliyor, şeyini kırabiliyor. Tabi melekler ki Cebrahî büyük melek it tasarruf ile iki ayrıldı. Kanama yok her böyle. Kanama yok her böyle. Kanamadan yani hücreler ardı hücre arası bağlantı vardı. Çekim gücü var hücre arasında. Bu tabii çekim gücü alınınca hücre ayrıldı. Peygamberimizin kalbi çıkardığı yer vardı. Sümme gaselehu onu yıkadı. Bir mai Zemzem'e Zemzem suyu ile yıkadı. Resulullah'ın kalbini Cebrail'e mazhar ederdi. Demek ki Zemzem'den daha kimde su olsaydı şu alemde, dünya dışında da olsaydı onu yıkardı. Yani Zemzem'de deri bilmiş olacak Adem'e. Simme caib tas din min zehabin. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam cennetten getirdiği bir altın tas getirdi. Mümtelin bir hikmetten ve imanı. içinde iman hikmet dolu. Sığ bir şey değil ama. Fefragahu fi sadri sümme atbakahu. Cebrail selam gene iman hikmet. Peygamber görsün dökdü onları. Yine peygamber yapışıldı görsün. Tabi ne acı var, ne sızı var, ne iz var, ne kan var ama bu şekilde. Şimdi burada ne anlaştık adı cemaatimiz? Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin göklere çıkması için bir manevi ameliyat geçirmesi gerekti orada şimdi. Geçirdi sadece. Musa Aleyhisselam Hazretleri tur Sina'da iken Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam o Kelimullah'tır. Rabbimizin kelamına aşık duyuyordu Musa Aleyhisselam. Vasıtasız, alemine girmeşsin, Allah-u Teala'nın kelamının sözünü Musa Aleyhisselam aşık duyuyordu. Tabi Allah'ın sür Musa Aleyhisselam duymuyor ama Bütün hücreleri ve bir cihet olmaksızın duyuyordu böyle Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri, tabi Allah'ın kelamını duyuyor demek Allah'ın sohbetinde anlamaya gelemedi. Allah özel, ona tecelli Mevlamızı mı böyle? Allah özel bir donatımında, Allah ilahi sohbetinde Musa'nın mazretleri kendine geçiyor diyor böyle. Aşk, cezbe, yamıyor böyle şey. Aşk Allah aşk geldi kendisini. Ne dedi? Rabbi, erini ya Rabbi ne olur göster kendini seni göreyim, dayanamıyorum dedi böyle. Yandım Allah'ım sana yandım. Yandım dedi, cemalini yandım. Bana göster cemalini. Kale Lenterani Elhamdülillah Musa Semrini göremezsin. Karşıya dağa bak. Bak dağ ne olacak? Daha paramparça olduğun zaman düştü bayılır muhtemelen. Demek ki Peygamber de olsa Cemalullah'ı göremeye insan. Ne gerekiyor? İşte manevi bir cerrah. Ameliyat gerekiyor muhtemelen. Bu bakın iman hikmet dolduruyor ve Öyle bir katli hal gelecek ki, gelecek gelecek ki, gökleri görecek, çok muazzam alemler görecek, karmaşeleri görecek, korkmayacak, ürpermeyecek ve Cemalullah'ı görecek bir yapıya kavuşacak. Kavuşacak. Bir de şu tabi anlamı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi insan beşer. Akciğerle soluması var. Oksijenizi yaşayamaz. Uzayda astronotlar yerden oksijen götürüyorlar tüplerle oraya götürüyorlar. E, Tabii göklerde oksijen yok makamlarda. Demek ki bir de o açıdan da oraya dayanak bir hale getiriyorlar. Peygam peygam Peygamberimiz buyduk ales-i mazretti. Ya cevabı kardeşim bana o zaman müsaade et bir abdest sağlayayım sal buyurdu. Zemzem ile abdest aldı. Kabe'ye tavet peygamberimiz. Yedi sefer dönmeyi tavif etti. iki kere tavif namazını kıldı. Cebrail'in tutu elinden. Gel ya Muhammed'i sen de işleyin. Bırak'a bindireyim. Bırak. Nedir bırak muhteremler? allah Teala Cebrail'si emir vermişliği inerken dünyaya. Ya Cebrail'im cennete git. Oradan bir burak. Bir hayvan yani. Cennet hayvanı ama. Sizin gibi et kemikli değil ama. Mücevher bir hayvan. Canlı hayvan ama. Ya Cebrail Cennete git oradan bir burak al götür Habib'i ona bindir. indir. Cebrail Cennete gelip bir şey bakıyor. Bir çevrede kırk bin burak otuyormuş Cennete. Tabi onların da haşa böyle pis yok ama oradaki bu hayvanların cennete. Cebrail Aleyhisselam baktı baktı. Hangisi bunu layık Resulullah'ın üzerine bilmesini acaba? Baktı. Burak bir tanesi yalnız kenara çekilmiş. Gözü yaşlı, ağlıyor, hüzünlü. Öbürleri tabi çok sevmişler cenneteler öbürleri. O ama kenara çekilmiş, hüzünlü. Yanına Cebrail Aleyhisselam. Ya Burak sen niye böyle mahzumsun? Gözlerin yaşlı. Arkadaşlar bak eleniyorlar eliniyorlar. Oynuyorlar. Baktı. Ya Cebrail. Bunlar bilmem kaç bin yıl önce dedi. Ya Muhammedi bir ses duydum ben dedi bakınız. Daha Peygamber yaratılmazdan önce bedeni. Cennette bir ses duydum dedi. Ya Muhammed o Muhammed ismi o kadar bana tatlı geldi ki dedi, dedi. o kadar tatlı geldi, o kadar feyzi geldi, kim onu bilmiyorum ama ona aşık oldum ben dedi, dedi. onu görmeden yapamıyorum ben göremiyorum da dedi bu bir şey geçmiyor dedi. hep gözlerim yaşlı o zaman sana müjde vereyim dedi. gel bu akşam seni o Muhammed'ine, bu aşkın seni kavuşayım ben tabi hemen bırak sevindi aldı getirdi Cebrahisselam aldı Peygamber'i Halmiykel'le beraber Burak'a getirdi. Peki adışında bırakmışlar bırakı. Peygamber dedi ki işte Burak. İşte size aşık oldum, Muhammed bu. Işte. Peygamber ki Cebrahisselam ya Muhammed bin Burak'a. Peygamber tam binecek. Burak'a bindirmiyor üzerine. Hüslü getişine Burak'a bindirmiyor üzerine. Cebrahisselam dedi Burak'a ne oldu sana? Ne oldu sana? Anası açıktır Mahmut böyle yapıyorsun? Ondan benim bir isteğim var. Bana söz verirse ona bindiririm dedi. Ne istiyorsun? Peygamber buydu. Ne istiyorsun? Sıra bakalım. Döndü ya Muhammed. Bu dönem bırak dediğim hayvan şöyleymiş. Katırdan küçük, gerçekten büyükmüş Yüzü insan yüzü gibi, insan aynı yüzü, insan gibi yüzüymiş yüzü ve aşık araçla konuşuyormuş, kelimele öyle konuşuyormuş. Daha çok basıtları var da. Bu kadar işte yetebiliyor şu anda. Peygamber de döndü de Ya Muhammed Senem bir ricam var. Bana söz verirsen üzerine bindiririm seni. Söyle bakalım bırak dedi. Ya Resulallah yarın kaymen kopup ta kalbinden kalktığınız zaman mahşeye giderken Rab'l-i Seyyar'da yayın yürütmez. Eğer orada bana bineneceğin söz verirsen ben teslim olayım ya <Gülüyor> Peygamber pek söz veriyorum dedi. Teslim oldu da Güzel benim üzerine Burak aslında zaten berk. Yani yıldırım gibi yani. Hızlı giden çok hızlı giden bir vasıta gibi anlamına geliyor. Gözün nereye görüyorsa artık kaç yüz bin kilometre görüyorsa artık gözü bir ayda oraya basıyor. Hep oraya basıyor. Öyle tabi hemen Medine'ye uğradılar Medine'ye. Bir anda beni uğradılar. Meden geçerken zaten yere değil mi bırakın? Uşarı gibi gidiyor. Cebraham ki, ya Muhammed yakında sen buraya göçeyeceksin. Medine'ye bulurdu bence. İç seyirin buyurdu ona. Oradan geçtiler. Sağdan bir ses geldi. Aşırı gür ama ses. Ya Muhammed dur diye böyle. Peygamber durmadı. Durmadı. Üst sefer bağırdı. Ya Muhammed dur diye çok aşırı vardı ama. Peygamber'in Peygamber'imiz, peygamberimiz biraz da durmadı. Devam ettiler. Az sonra ileride sol taraftan yine bir ses. Aynı şekilde Ya Muhammed dur diye üst sefer. Yine Peygamber durmadı. Peygamber hoşlanmış o sesten. yine gittiler. İleride bir kadın çıktı önlerine. Kadın. Kadın çok süslenmiş ama kadın. Baştan bayağı ziyanete takınmış. Takı takınmış. O kadar süslenmiş. Ama kendisi yaş kadın. O da dur ya Muhammed dur dedi. Pekandı durmadı yani tabi yine. Ondan sonra bir ihtiyar. Bir asaya, sopaya değermiş yani. Elleri, ayakta titriyormuş. Yani, zor duruyormuş. O da ya Muhammed dur, dur dedi. Peki pekandı durmadı. Onu da geçtiler. En sonunda bir genç Dinç dinamik, güzel, gayet yakışıklı bir genç. Ya Hümet sen deyince? Bırak kendini durdurdu böyle. Peygamber az durdu Biraz konuştular. Peygamber Cebrail'e sordu orada. Ya Cebrail'e kimdi o bağıranlar? İlk bağıran sağından o Yahudiliğin şahsı manevisiydi. Yahudiliğin sesiydi. Eğer durup da ...oturarak kulak verseydin... ...ümmetin yavdur... ...azırladı ümmetini. Sonra gelen ses... ...Hıristiyanlığın şahsı manevisiydi. Eğer o kulağa ses verip dursaydın... ...ümmetin içi Hıristiyanlaşırdı. O kadın da dünyaydı buyurdu Yani dünya aslında çok yaşlı... ...çok koca karı... ...ama süslü püslü. Eğer onu duysaydın... ...dursaydın arada... Ümmetin dünyayı çok aşırı sevecek ümmetin dünyayı. Bir i̇htiyar da az değinen titek ihtiyar da o da İblis'e, iblis, şeytanın başkanı herhalde. O ümmet çabuk kandırırdı bu herede. Peki Cebrail, o genç kimdi? O genç İslam dini, işte daha genç de yeni İslam'a tokatladı. Bu İslam veli böyle buyurdu. Erham ümmetin hiç İslam seni de akûbetecek buyurdu. Oradan Kudüs'teki Meşri Aslı Önü'ne gelindi şimdi az cemaatimiz. Tabi daha neler oldu? Yani kitap daha neler yazıyor bu arada. neler Neler oldu tabi onlar? Yani Peygamberimizin böyle kısa bir bu münacanların kısa bir bölümünü bir anlatmak için belki aylar lazım böyle. Öyle bir durum tabi. Derken Kudüs'te Meşri Önü'ne gelindi ne kadar dünyaya, peygambere gelip geçtiyse, her bir ruhaniyeti peygamberde karşıladılar. Meşrası önünde karşıladılar. Peygamberimiz. Şimdi adı cemaatimiz, ölen bütün mevtalar, meyyitler, kim olsa olsun, övdüğü zaman üzerinde hangi giysisi varsa, o şekilde orada o öyle göründür. Öyle göründüranlar. Her peygamberde dünyanın son üzerine ne varsa üzerine giysileri o şekilde temessül deniyor buna. Belensel olarak böyle şekillenip karşıladılar. Her biri de peygamberimize hoş geldiler. görüşler konuştular. Meclis girildi. İşten girildi. Orada iki yatışı namaz kılınacak orada. Şimdi imam kim olacak? Hepsi peygamber şimdi ya. İmam kim olacak? Peygamber döndü Adem babamıza. Ya Adem sen bizim babam dedin mi sen bizim? Resulüne geçemem. Sen buyur. Yok ya Muhammed'im. Yok Muhammed'im. Yok dedi. Ben cennete bir yasak meyve yedim. Boynum bükük. Öyle geçemem ben. Peygamber Nuh döndü. Ya Nuh sen ikinci babamızsın. İnsan seni türediler. Seymam ol. Yok Muhammed'im yok. Ben insanlara beddua ettim kar olsun, bassınlar, karak suya diye. Çok hayvan da bu arada. Bunu Melan bana soracak. Bunun gibi peygamber çekinirler. Cebrail aleyhisselam peygamber elinden. Ya Muhammed sen geç buraya. Peygamber aleyhisselam adetleri bir geçti orada. Cemaat peygamber. Kaç tane peygamber? En aşağı 124 bin madde. En aşağı 124 bin peygamber. Yani Hadis'te daha çok da bildiriyor beni. En aşağısı bu. Hepsi oradalar. Mı? Tabii sığdılar mı? Tabi sığdılar. Rab'l da sığdılar. Herhalde. Resulü Aleyhisselam Hazretleri birazcık imam oldu. İlk ileriye geldi namaz kıldılar. Cebrahissam'da tabi onlara tabi oldu. Acaba nasıl bir namaz ama Ya. Nasıl bir namaz mı? Hepsi peygamber. Resulullah. Hatembe'ye imam. O namaz ne kadar sürdü acaba? Yer oldu, namaz oldu? Ne feyizler oldu? Nasıl yandılar onlar? Tamam, Mevla'nın bilgilerini hesap onları. Namaz bitti taburadan, helalaşıldı, ayrıldılar. Peygamber Gülalşem Hazretleri şimdi, Kudüs işte bugün, Meşri'de Kubet-i Sahra var. Meşri, Kubet-i Sahra. Yani Kudüs'te, iki önemli meşcit. Bir meşri Aksa. Elhamdülillah duruyor muhtemelenler. Duruyor. Gerçi yağlarını yakma kalkışlar ama Allah kordu elhamdülillah. Yakamadılar gene bunu. Duruyor. Yine bu Meclis-i yakın. Uzak değil. Meclis-i Kubbe-i Sahra var. Burada öncelikle yoktu orada Meclis orada. Orada bir kaya vardı böyle. Küçük bir tepe gibi taştan bir kaya vardı orada. Kayanın rengi de az cemaatimiz yani Türkiye'de böyle kaya görmedim. Onu görmedim, görmedim böyle. Yani kayanın rengi de şimdi küllü rengi mi diyeyim, açık kahve rengi mi öyle bir tipte öyle sert yapısı değil bir kayanın böyle. Öyle bir kaya. Telegram 10 üzerine geldi. Oradan bir aç başladı muhtemelen. Der. O zaman boşta bu kaya. Hatta kayan altı boş şu anda bir tarafa ama. Altına giriliyor. Altına giriliyor. Rıvâte göre Peygamber onu basıp çıkarken miraca kaya kopup gelmek istiyor miracı Peygamberin peşinden. Peygamberiz ya cema kıf durur orada deyince kaldı yerine kaldı orada. Yalnız tam boşta değil ama başta değil. Bir tarafı yapışık böyle kaya olarak yapışık. Altına giriliyor. İnsan boyuna bir yüksek. Yani ben de aşağı bir karış çıkıyor şu boyunun aşağı bir karşı. altına girdim altında şekilde. Oradan Miraç, yani göğe tırmanış başladı. Ö yukarısı bıraktı olmadı dönemler. Ne ile oldu? İki rivayete biri Cevrasi Selam'ı e kanadını aldı, çıkardı. Daha aşık olanı da Miraç ile oldu. Miraç, İsmail demiştim, yukarı çıkıyor bir aleti. Yani türlü merdiven dediğimiz alet. Bir gökten bir merdiven gibi şöyle geldi oraya. Peygamberimizin adımına bastığı gibi merdiven kendi yürüyor. Yani Bugünkü deyimle benzemez de yürüyen merdiven gibi değilim. Örnek olarak. Muharri bir şey tabi o. Tabi bir anda aldı Peygamber'i ismin başlarsın başladı. Sermeye. Ve birinci semaya gelindi. Birinci göğe gelindi. Acaba neden oradan göğe çıkıldı şimdi? Kokubödü sahra denen yerden oradan çıkıldı. Neden ona çıkıldı acaba? Hikmeti var tabii onun. Şimdi adı cemaatimiz gökten ne kadar melek diye iniyorsa o da iniyorlar. Çıkan melek oradan çıkıyor böyle. Yani birinci göğün kapısı orada. Oradan çıkılıyor. Zevrac da oradan geliyor üzerine geliyor. Onun oradan çıkıldı. ona çıkıldı. Birinci semaya, birinci göğe gelindi. Bir gök var. Tabi nereden başlıyor, nerede bitiyor? Bilinmiyor o da cemaatimiz. Mesela dünya seması yıldızlarda donatıldı. Mevlam buyuruyor. Mülk suresinde buyuruyor. Dünya seması. E, bu ne olabilir? Tabi bunu bilemeyiz de dünyada gören yıldızlar Bunlar dünya samansı bunlar. Yani dünyadan çıplak göçle ama. Görünen yıldızlar bunların dünya göğünü aydı bunlar. Nedir bu? Tabi olabilir ki samanyoluk galaksi. Ancak o görünüyor dünyamızdan görünüyor. Birinci göğe gelindi. Her gökte bir manevi kapı var. Her göğen bir kapıcısı var. Melek var. İzin alınmadan bir çıkılmıyor. Allah'a koyduğu düzen bu. Cebrail Aslanım geldi. Seslerin kapıcıya. Kima ben Cibriy'li. Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Peygamber olduğunu söyledi. Ona izin verildi mi? İzin verildi. Açlık içeri girdiler. Şimdi birinci samadan şu oldu cemaatimiz. Bir de burası alayım. Hadisini alayım inşallah. Fener, Recil'ün, Kaid'ün Peygamber'in Bülayar-ı birinci zaman açıldı içeriye girdim Baktığım işede bir insan gördüm böyle diyor kaydın oturmuştu Allah-u Yemini'yi eskid ve Allah-u baktım o kişi oturan kişilerin diyor sağında kara kara noktalar nurlu noktalar ama karamsı sol tarafında yine böyle kara kara noktalar var İza nazara kıbele yeminehi dahika. Bu kişi diyor, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sağına baktığı zaman o noktaya baktığı zaman bir tebeşe gülümsüyor diyor. Ve izah nazara kıbele-i sarihi Sonra diyor başını döndürüp sol tarafına bakınca ağlama başlıyor diyor. Öyle gördüm diyor. Fekala Merhabim bin Salih'im o kişiyi Peygamber e selam verdi. Hoş geldin. Ey salih evlat. Ey salih peygamber. Peygamber buyurdu. Peygamber Cebrail aleyhisselam'a sordu. Ya Cebrail bu kim bu? Bu kim? Bu Adem babanız sizin buyurdu. Adem babanız bu işte. Burada oturup yine sonra Peygamber e Cebrail sordu. Ya Cebrail sana bakıp ağlıyor. Oradaki noktaları sana bakıp gülümsüyor. Ağlıyor. Neden böyle yapıyor? Şuraya buyurdu. O sağında gördüğün nokta gibi küçük küçük o zerreler onun gelecek olan nesli buyurdu. Bir gün tabii gelmiş gelecek olan nesli. Onunla ehli cennet. Onlar ehli cennet onlar. Yani mesela şöyle bugün bir diyebiliriz tabii. Gerçek değil de yani genlerini göre diyebiliriz. Çünkü gen o kadar küçük oda cemaatinin genler her mükemmel bir göstermiyor bunu ben böyle. Yani röntgenle de göstermiyor bunu bence. O kadar genler küçük genler. Demek ki adam Ali semazetleri sana bakıyor. Onun sırtından çıkan ama bunlar küçük küçük bir zerrecikler. Sana bakıp gülümsüyor. Bunlar kimler? Bunlar gelecek olan nesli, zürriyetinin torunlarının cennet el olanları bunlar. Hepsini görüyor onların böylece. Sonuna bakıyor, onun Allah korusun eğileceğinim olan torunların neşliğe. alıyor bir yöntemler. Peygamberler baktı ki birinci melekler, hepsi ayakta. Derimler. Kıyamda. Da bütün melekler ibadetine bıraktılar. Peygamberimize ehlen ve sellen yani hoş gelin peygamberi karşılaşırlar. Konuştular. Dediler ki Ya Allah dediler. Biz sana aşıkız ya Resulallah. Senin geleceğini milyonlar yıllar önce yüz sene geleceğini beklediler. Bir de bir namaz kıl dediler. imam oldu muhtemelenler. Oradaki melekler ona tabi oldular. Orada iki adama kındı orada. Birinci semadaki esrar-ı ilahi ilahi sırlar orada Peygamber'e gösteriliyor muhtemelenler. Gösterilebilir bizim kalp atışımızı kontrol eden melek de orada. Orada muhtemelen Solun simini idaded eden melekti, o da orada. Muhtemelen. Karınca gözü hücreti idare eden melek Yeryüzüne kaç damla yağmur ne zaman yağınacak, ısın ne olacak, derisi batacak, derisi ne olacak, kaç tane mercimek olacak, kaç fasulye olacak, orası yönetim melekleri orada. Melekler görebiliyordu. Oradan peygamberleri gördü. Oradan yönlendiriliyor. Muhtemelen. Kimler dünyaya gelecek, rızkı olacak, ana sütünün de oranı orada belli var. su belli. Muhtemelen. Oradan yönlendirebilecek. Oradan ikinci zaman çıkalı cemaatimiz aynı şekilde tabiyene izin alındı. Kapucu izin verdi. Görelim melek. Oraya girildi. Orada iki peygamber vardı. Hazreti İsa ya Aleyhisselam. İkisi orada demektir. İki melek orada. Birinci Sema'ya o kadar geniş adı cemaatimiz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Samanyolu galaksi. Derler. Şimdi Dünya ile Ay arası Hatta güneş arası kilometreyle birim olarak kullanılıyor. Uzaklık kullanıyor bence. Yıldızına gelince artık kilometre kullanılmıyor. Neden? O kadar rakam çoğalıyor ki rakamlar. rakamlı böyle çoğalıyor, çoğalıyor. Rakam sıraları rakamlar. Okunamıyor artık. Bir defa ne oluyor? Işık hızıyla ölçülüyor. Bu Samen Galeci Bakanı adı cemaatinin çapı Yüz birleşik yılda bakınız. Yani o kadar geniş, o kadar o kadar geniş. Artık dünya sallama birinde allah Teala bir de muhtemelen der. Sama, o kadar daha uzakta, o da birinci samayı tam işte kapsıyor, çevriliyor. Yani akıl durur muhtemelen. Yani, akıl durur muhtemelen. Eğer peygamberimizin Ali Sama'nın miras çıkışı Işık hızıyla olsaydım, milyarlar yıl ona. Yetmez muhtemelen. Mesela bugün, yeni, kadar sefkeki diyorlar. Uzaktığına kadar dünyaya, bakın, 150 milyon ışık hızı, yılı. Bu kadar muazzam, geniş. Bu kadar geniş anı mıhtemelen. Şimdi, işte bu geniş alemlere gören Allah'ın Resulü Aleyhisselam adetleri. Oradaki Esra gören Resul Aleyhisselam Hazretleri, tabi oradan böyle dünyaya baktı. dünya ne oldu? dünyası bir hiç oldu. Ya yani hiç oldu. Işte. Yani dünyadaki bir avuç müşrik, bir avuç kafir. Hiç mi? Hiç kaldı orada. Böyle. Yani dünya hiç oldu böyle. Hatta Güneş isimliği oluyor o alemlerde. Hatta daha yukarı çıkınca Samoyan'dan Güneş hiç kalıyor. Böyle hep bunlar madde alemi bunlar ama hep Bu şekilde ilk alim her samaya geçti mutlakındır. Aynı şekilde her samada imam oğlu meleklere namaz kıldırdı. Altıncı samada altıncı tabi altıncı samada Musa aziz vardı ortada. Altıncı samada yine Musa'nın peygamberi karşıladı. Hoş geldin Salih nebi kardeşim bu öyle karşıladı kendisini karşıladı. Yine orada Peygamber namaz kıldırdı. Der ki 7. semaya gelen gök. Maddalemin artık sonu orası. Orada madde vardır var. Böylece. Tabii o semanın artık Mevla bütün alan, yani artık Mevlan bilmem ne Diye bütün içine alan, Havsayan böylece. artık rakamların sığmaz buna böyle. Havsayan beyni sığmaz da bunlar o kadar büyüklükte. 7. semanın bir özelliği var orada Beytül Mamur vardı. Beytül Mamur var. Dünyada Kabe neyse orada Beytül Mamur var muhtemelen. Peygamberin Samaya girince baktı. Beytül Mamur'u gördü. Mücevherden bir bina ama maddi bina. Bina. Baktı bir kişiye dayanmış sırtını Beytül Mamur'u oturuyor. Peygamberin o da karşıladı. Peygamberimiz'de Cebrail Ya'cağı ya, ya, kimdir bu? Bu İbrahim Aleyhisselam'ın sıra buyurdu böylece. 7. Sema'da o. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam'da terim muhtelenler Beytin mamurdu imam oldu Peygamberimiz. Bütün gökteki melekler Peygamberimiz'e tabi oldular. Orada namaz kılınır. İki kek namaz kıldı. Namaz kılınır oradan. Oradan Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz'i aldı. Artık madde alem bitti artık. Oradan gidildi Sidre'ye münteha deniyor. Sidre'ye münteha. Münteha nihayet son anlamına geliyor. Sidre bir ağaçtır. olan bir ağaç vardır. Meyve verir. Nebkü de meyve verir. Sidre ağacı diye. Orada mali bir ağaç varmış. Sidre ağacı diye. Ağaç varmış ki o ağacın bir yaprağı Belki kaç tane güneş sisteminden daha büyük ama yapraklar mutlaka Bu yedi kal gökler ne kadar geniş mutlaka var. Kimleri kaç meclisinden galaksileri var. O kadar muazzam geniş geniş geniş büyük böylece. Ama o sireni o kadar büyükmüş ki yedi kal göklerinde hiç kalıyor yanında O kadar az kalmayacaklar böylece. Sireni müntiha müntiha sonuna anlamına geliyor. Ya bu isim oraya veriliyor. O siktir altındaki melekler o yukarıda çıkamıyorlar. Bilemiyor ne oldu, bilemiyorlar. Üstü aşağı inemiyorlar. Bakın muhtemelen. Had Cebrail Aleyhisselam o makamda kendisi de. O makamda kendisi de. Cebrail Aleyhisselam aldığı aldı. Oraya geldiler. Mülk Cebrail Aleyhisselam Ya Muhammed benim makamım burası buyurdu. Dinen makam parası buyurdu. "Artık ben burada kalacağım. Buradan dedim bir adım atarsam, hata bir yani kadem atarsam, ayak atarsam yanarım." dedim. Yanarım dedi. Nasıl yanma bu aziz cemaatimiz? Şey bu ne işte Allah bu son bırakacağım. Yine edemeyiz artık. Hafta inşallah devam edeceğiz Yani bu yanma konusu açık inşallah cemaatimiz. Şimdi okyanusun altta yaşayan balıklar. Üzerine yaşayamıyorlar batarena bakınız. O balık güzel çıktı mı okyanusun temasında hemen parçalanıyor. Üstteki balık orada aşağıya ne yaşayamıyor böylece. Yani güzel mevlamını kurduğu düzen bakmaktadır lan böyle. Bir karşıdan bakınca bir deniz görüyoruz. Daha bir su görüyoruz böyle. Işte. Ama bu denizin içindeki balkanı her birinin yeri belli ama. Onu aşamıyorlar böyle. Kimi kıyıda yaşıyor burada böyle. Hemen kıyıda yaşar kimisi. Aşlamaz fazla. Açıldı hemen geri kaçar. Doğal dengesi bozulur hemen. Yani. Kimi daha ileri gider ama yüzeyde kalıyor aşağı inemez böyle şey. Böyle tabaka tabaka tabaka tabaka her bir yeri belirirler. Yüce Melek bunu böyle kurmuş muhteremler. Aynı şekilde melekler bu şekilde bak muhterem. Efendim. Yani Cebrah Aleyhisselam buyuruyor. Ya Muhammed. Bir kadem. Kadem bir ayak çıkarmak, Adım değil. Bir kadem atarsam yanarım. Böyle. Neden yanar? O Cemalullah. Cezbi ilahi, aşk ilahi. Artık kaldıramıyor artık böyle. Kaldıramıyor. Tabi Mustafa Aleyhisselam kaldıramadı. Düşüp bayıldı. Yanarım buyurdu. Okuda kaldırabilir anca. Üstelik bir mülte aşağı inemiyor. O aşağı inemiyor. O da o makamdan çıkamıyor. O da yanacak bu şey seferden. Çıkamıyor. İnşallah haftaya sonra inşallah cemaatimiz da o gayb alemlere başlıyor ondan sonra. Ancak Peygamber tabi nasip oldu o makamlar. E şimdi Tabi bir inşallah az cemaatimiz Miraç gecesi, Miraç kandili. E peygamberimizin en büyükten mucizesi. İnşallah az cemaatimiz bugün mübarek geceleri biraz canlandırmaya çalışalım. Yani sünün geçmesi iyi olur bunlar inşallah. Canlandıralım bunlar inşallah. Yani evimizde belli olmalı. Çocuğun budur, bilmeli bunlar Eve özel bir şey almalı, götürmeli. Bakıyorum bugün periyodan miraj kandili diye. Neşelenmeli, şenlenmeli. Sonra azı cemaatim mesela günümüzde bir kolayı var. Cep telefonlarıyla. birimize mesaj çekelim. Bunu işte kutlayalım. Yani elden geldiği kadar bugün bizi şenlendirelim. Canlandıralım bunu işte. Bu geceleri evvelce. Tabi bu arada inşallah günahları terk edelim. Yani o fiz kanallara açmayalım muhteremler. Evimizde en kıymetli ibadet çoğu çoğu beraber oturup yapmak. Daha, makbulum, daha makbul. Beraber oturmak ki Allah'ıma çok hoşuna gidiyorum Mevlamız mevlamızın Mevlamız. Yani Rabbim bakıyor ki bir evde oturmuş baba, anne, işte oğlu, kızı iki yaşından bebek de almışlar, aradan almışlar. Oturmuşlar beraberce. Ne yapıyorlar? Bir elham okuyor, bir kulvalla okuyor, bir subhaneke okuyor, bir vesile okuyor. Ondan sonra kelime tevi çekiyorlar, bir şey yapıyorlar, garabeci bir şey yapıyorlar ya da beraberce bir namaz kılıyorlar. Allah'ımı çok hoşa gidin. Hatırladım. Çok hoşa giden melam gidiyor. Hatta bu gibi hallerde ezeller Rabbin dilediği bir gaza bile geri dönüyor. kalkıyor da böylece. Kalkıverişe. İşte aziz cemaatimiz hem böyle çoğu çoğumuza bu gece önemini anlatmak için, bu yüce bir değerlendirmek için kışanataala bu gece bir bir şey yapan çağşa modir buralar. Allah'ın memleket İslam alemine İller Fatiha